Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayın. Evet Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Radyonun 13. Radyo Günleri diye adlandırdığımız dinleyici destek projesi özel yayını ikinci gününde gayet salkantılı günlerden geçiyoruz. Ama dinleyicilerin de desteğiyle dimdik ayakta kaldığımızı biraz da şaşkınlıkla karışık hoş bir duyguyla karşılıyoruz doğrusu. Evet, olağanüstü bir destek dalgasıyla karşı karşıyayız bu yıl. Ee, sabahtan şu ana dek 43 kişi olduk. Bu müthiş bir sayı. Geçen senenin toplam gününün, yani ikinci gününün, pazar gününün sayısı 135'ti. Bu hızla gidersek bir hayli onu geçeceğimiz de ortada. Evet, bu çok yüreklendirici ve benim de şu sıralarda dilime pelsek ettiğim şeyle direncimizi artıran, diren dirençini kılan bizi bir şey oluyor. Evet Haldun ileri eski çok eski kadim dostlarımızdan dinleyicilerimizden ve destekçilerimizden Haldun ileri bizimle beraber hoş geldiniz Haldun Bey. Hoş, hoş geldiniz. Olun. Merhaba. İyi ben yayınlar diliyorum. Olun. İyi günler diliyorum. Güzel günler olsun inşallah. Evet. E, Valla Haldun Bey siz bizi bizden daha iyi biliyorsunuz zaten daha önceden yazdığınız mektuplardan da Serpil Hanım'la birlikte biliyoruz. Kainatın sesleri konusunda e, yani her gün kainatın tüm seslerini duyurmaya devam ediyorsunuz. Bundan sonra da eminiz ki tüm sesleri sizlerden duymaya devam edeceğiz demiştiniz Ama biz sizden biraz dinleyelim kendimizi. E, evet. Siz kuru, yayına başladığınız yıldan bu yana sizin dinleyiciniziz. E, sürekli e, evimizde, arabada, iş yerinde e, açık radyo, açık onu dinliyoruz. Ee, kainatın tüm seslerini elinizden geldiğince yansıtmaya ve bize ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Ee, bundan iki hafta önce sizinle pazarda karşılaştığımızda siz bir soru sormuştunuz. Açık Radyo nedir diye sizin için. Ee, o zaman benim hemen aklıma gelen bir, bir şey olmuştu. Ee, i̇şte karanlık bir odada küçük bir çocuk kaldığında korkuya kapılır ama anahtar deliğinden bir ışık gördüğünde o ışığa doğru hareket eder ve ışık onun için bir umuttur, bir özgürlüktür, bir kurtuluştur, onun için bir yardımcıdır. Açık Radyo'da bu karanlık günlerde ulaştırdığı seslerle işte bizi o karanlık, zifiri karanlık bir odanın içerisinde o anahtar deliğinden ışık gibi kainatın tüm seslerini iletmeye çalışıyorsunuz size teşekkür ediyoruz Biz ee, de inşallah aslında, devamı sürekli olur tam karşılıklı aslında bunu söylemek biraz klişe gibi olacak ama aynı ışık de dinleyicilerden sizlerden gelen aslında bir ışık bizi bu şekilde hareket edip bir yükseltiyor bu gerçekten son derece banal gibi gözükebilir ama gerçekte böyle yani aslında. Evet zaten o etkileşim olmalı ki daha bir ileriye bir adım öteye bir de adım yukarıya çıkabilelim. Ee, karşılıklı birbirimizi etkilememiz lazım. Siz bizi, biz sizi. Ee, özellikle son günlerde, son yıllardaki e, bu karanlık ortamın, e, kötü gidişin, kötü durumların e, karşısında alınacak tek tavır bence bu. Yani herkesin birbirine omuz vermesi, birbirine destek olması, daha aklı selim düşünülmesi ve sesimizi daha gür duyurmak gerekiyor diye düşünüyorum. E bunu sesimizi duyurabileceğimiz birkaç mecra var. İşte bunlardan bir tanesi açık radyo. E, açık radyoda bu sesleri duyurabiliyorsak ve siz de kapınızı herkese açtınız. Ve her fikirde her düşüncede olan insanlar e, gelip bir şeyler söylüyor. Hatta bundan ilk ben sizin programınıza bu destek programında katıldığımda bir cümle söylemiştim. Siz bana eyvah demiştiniz. Yani sizin söylediğiniz her şeye katılmak mümkün değil ama güzellik de burada zaten demiştim. Evet. Çünkü her şey aynı şeyleri düşünürsek, aynı şeyleri söylersek, aynı tarzda olursak o zaman doğruyu bulmak da zor oluyor. Biraz zıtlıklar olması lazım. Olur Zıtların zaten. birliği olması lazım <gülüyor> ki e, o itici güçle yukarıya doğru gidelim. Daha ileriye gidebilelim. Ee, ee, yoksa da totaliter bir şey olur aynen, zaten evet, değil mi? Yani evet, tek, ses, evet. tek ses, üniforma. Tek ses. Ee, burada farklı sesler, farklı renkler. <gülüyor> ee, bütün bunlar güzel. Güzel. <gülüyor> evet. Sizin biraz önce yayına geçmeden önce konuştuğumuz e, Serpil Hanım'la işinizle birlikte e, bu buraya getirmek üzere seçtiğiniz parça konusunda da birazcık e, bizi bilgi ve dinleyicilerimizi de bilgilendirseniz çok e, yerinde bir e, düşün çok düşünceli bir seçim yapmışsınız. Dün e bu, hangi parçayı e, götürelim, dinletelim, oraya götürelim diye düşünürken bir başka birkaç tane alternatif parçalar vardı. Ama sabah kalktık, e, özellikle dünkü olaydan sonra İstiklal'de patlayan bomba da benim büromda İstiklal'de ve bomba e, patladığı yere işte 200 metre mesafedeyim. E, Cuma günü de tam bombanın patladığı yerde ben 6,5 saatimi geçirdim kaymakamının önünde e, ve İstiklal'in e, filmlerini gördüm televizyonlarda, bomboş. İşte arkadaşlarla haberleştik, orada bürosu olanlarla, bomboş. E, i̇stiklal enteresan bir yerdir. Ben 40 küsur senedir İstiklal'deyim. E, istik, e, i̇stiklal bana göre Türkiye'nin bütün e, seslerinin, renklerinin, hatta dünya renklerinin ve seslerin olduğu bir yerdir. Hayattır, sokaktır. E, başka bir yer bu kadar renkli ve e, güzel değildir bana göre. E, ama dün fotoğraf e, filmleri görünce o sessizliği, ıssızlığı... E i̇lk önce beni korkuttu, ürküttü. Sonra sabahleyin e, Serpil'le birlikte ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza şey geldi. İstiklal'in sesini getirelim. İstiklal'de de biliyorsunuz sürekli sokak çalgıcıları var. Bunlardan bir tanesi de bir Babilon grubu diye bir grup. E, def çalan bir e, İsrail vatandaşı, bir e, müzisyen ve şarkı söylüyor. E, ona bir Fransız ve zannediyorum bir iki Türk de eşlik ediyor. Bunların bir CD'sini almıştım ben yıllar önce ee, ve e, İstiklal'de en fazla dinleyici etrafında toplayan bir gruptur. Ee, bunu götürmeye e, getirmeye karar verdik Serpil'le birlikte ee, dedi ki bu ses İstiklal'in sesi, sokağın sesi, sokak çalgıcılarının sesi. Ee, belki bu sesler pazartesi gününden itibaren istiklalde yeniden yankılanmaya başlar. Umarım yeniden muhtemelen. duyulmaya başlar. Evet. Umurumuz burada tabii çok tüyler ürpertici bir rastlantı da ölenlerden büyükçe bir kısım beyar alağanlardan İsrail, İsrail cumhuriyeti evet. vatandaşları olması. O da tabii işin daha da trajik evet. ironisini Trajik ironisini ortaya koyan bir şey. Çok iyi olmuş ama dediğinize yüzde yüz katılıyoruz yani. Stiklalin sesi tamamen aynen eskisi gibi yükseklere çıkmalı. Orası her şey demek yani. Evet. Bence Türkiye'nin orası bir aynası gibi geliyor bana. Evet. Orası susarsa zannediyorum Türkiye... Epey bir suskunluğa bürünecek demektir. Gömülmüş olur. Evet. evet şimdi dinleyelim sonra birazcık daha konuşma fırsatımız da olabilir. Parçanın adı... Parçanın ismini bilmiyorum çünkü mi? üzerinde CD de Hı -hı. yok. Bir yok. E, altı parçalık bir CD. E, yani bir ile dört fena değildi ama arkadaşlar hangisi olursa önemli olan... Evet birinci şeydi. parçayı evet. dinletecek bir şey. Yani. İsrail'in... E, ise le de bulunduğu bir Babilon grubundan istiklalin sesini dinliyoruz. Bu arada dün bey telefon numaramızı da söylerseniz evet bütün herkesten açık radyo destek bekliyoruz. Telefon 0212 343 41 41. Ayrıca İstanbul dışında olan acikradyo.com.tr lal caddesinin sesiydi. Ta kendisi burada kulaklarımızda çınladı. Babilon grubu değil mi? Evet. Ardın ileri getirdi. Serpil Hanıma da çok teşekkür ederiz. Serpil Leriydi. Şimdi bu sokan sesi meselesi hayati önem taşıyor. Sizin de sözünü ettiğiniz gibi bir tekrar şey olması lazım. Benim de aklıma bir ilginç Bağlantı geldi sokan sesi deyince. Bu açık e, radyoyla ilgili bir yazı kaleme almıştık. Metis yayınlarından yayınlanan J. Wall Jasper'ın Müştereklerimiz paylaştığımız her şey başlıklı kitaba. Türkiye'de eki de vardı. Müşterekler mücadelinin Odağında diye programcı dostlarımızdan e, Bengi Akbulut'un derlemesi. Biz de Açık Radyo'yu istediler bizden yazmıştık. Bir müşterek olarak Açık Radyo diye. Ve orada şöyle bir şey var. <gülüyor> Sessiz derinden ve fakat sürekli üreten gönüllü programcılar... ...deli gibi koşturup sinir krizin eşiğine gelmemeyi başaran çalışanlar... ...ve dinleyiciler. Hem sıradan sokaktaki insanlar hepsi... ...hem de tamamen biricik, benzersiz birer yurttaş... Sokağın müziğini bu Bremen müzikacıları el birliğiyle yapıyor demişiz. Evet. <gülüyor> Bir hali. <Evet>, bu cümle. <gülüyor> Uydu yani. Evet, Şamp. Ee, yani doğrusu birden bire Allah'tan kitabı da yanlış <gülüyor> <Evet, gülüyor> hazır evet. tutmuşum ki tam denk geldi yani sizin ne prova yapmadığınız evet, için evet. bunu bilmiyordum bu tamamen. Ama bu, bu tür şeylerde prova da yapmaya gerek. Kalmıyor. Kalmıyor. Çünkü evet. e, ben olaylar ve hayat karşısında belli duyguları yaşayan belli bir şeyde olan insanlar aynı noktalarda aynı şeyleri düşünebiliyor. Yani bugün de şu sizin okudunuz da yıllar öncesi işte sokağın sesi bütün hepsi birbirine örtüştü. Evet. evet so yani bu sokak sokaktaki vatandaş kavramı zaten tayin edici kavram evet, yani evet. vatandaşlık demokrasinin temeli de bu değil mi? Evet zaten. evet evet. Peki nasıl görüyorsunuz gidişat? Nasıl? <gülüyor> Birazcık da yani radyomuzun ve genel durumu konuşalım. Nasıl gidecek? Yani e, radyo konusunda e, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedim. Yani bu ana kadar. Sizi işte 20 yıldır e, dinliyorum, izliyorum. Zaman zaman e, bir, birkaç sefer misafir ettiniz buraya e, geldim. Ve bana göre işte o hani karanlıktaki ışık onlardan bir tanesisiniz. İşte keşke o karanlıkta birkaç tane deliği açabilsek de o ışıklar birkaç tane girse ve en sonunda o bütün o delikler büyüse, büyük bir e, yarık haline gelse ve ışık içeriye girse. E, ama zaten hayat bu. Öyle hemen pat diye bazı şeyler olmuyor. Ben hep şey söylerim. Yani toplumların hayat ömürleriyle insanların ömürleri pek tutmuyor. Toplum yaşları daha uzun sürüyor. O yüzden toplumda bazı şeyleri insanlar yaşarken görmüyor. Ee, onlar uzun sürüyorlar. ve ee, Bizde de işte belki biz görmeyeceğiz ama herhalde bir beş sene sonra, on sene sonra, yirmi sene sonra ya bu anahtar deliklerindeki ışıklar fazlalaşacak. Yani. yani bunun daha fazla bu şekilde o deliği de kapatmak artık mümkün. Burayı kapatsanız öbür taraf açılacak. Böyle görüyorum ve açık radyo'da işte bu anlamda da daha kuvvetlenmiş olarak görüyorum. İşte dün birinci gün, dün Devin biraz önce anlattınız. Bütün bunlara rağmen destek sayısı, bundan öncekilere göre daha arttı. E bu bir şeyi gösteriyor. Yani insanlar şunu düşünüyor. Demek ki orada bir açık radyo var. Ya dur, açayım telefonu. İşte oraya bir destek koyayım. Ee, destek oluyor bugün bir destek bence sadece bir destek değil evden bir destek geliyor ama evde en az 3 kişi 4 kişi izliyor ee, o onundan duyuyor ondan duyuyor ve ben evvelden mesela İstanbul dışında açık radyoyu dinleyen insan sayısı azdı diyebilirdim etrafımda e şimdi bakıyorum İstanbul dışındaki insanlarda açık radyodan bir haberdar ve bir şeyler olduğu zaman açıp dinliyorlar sürekli dinlemeseler bile e, e, yurt dışında dinleyenlerin epey olduğunu tahmin ediyorum. En azından oğlum orada zaman zaman dinliyor arkadaşlarıyla birlikte. Evet. Dün de bize bir vegan sosis hediyesi geldi. Viyana'daki dinleyin. E i̇şte yani. Dinleyicilerimizden birisinden. Evet. Yani, evet, yani e, bu yani şey kapatmak mümkün değil. Mihran vasıtasıyla geldi. Evet. Yani ışıkları kapatmak, üstünü örtmek, ne yaparsanız yapın eee birilerden bir yerlerden çıkacak o hani şey aletler vardır luna parklarda kafasına vursun öbür taraftan çıkar. Evet. Şimdi hepimizin kafamızına vuruyorlar ama yani birimizin kafasına vuruyor ama <gülüyor> öbür taraftan başka birisi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ne ne yaparlarsa yapsınlar o kafalar çıkacak yani. Kafalar çıkacak kafalar evet. Dün bir harika. Bu arada şeyi de ben hatırlatayım. Hayata hakikiye hikayeleri diye oldukça başarılı geçen ve devam etmekte bu yayın döneminde sonuna kadar gerçek hayat öykülerinden oluşan bölümümüzde de Halidun Bey'in de çok ilginç bir hayat hikayesini yayınladık. Evet. Üstelik Eraslan Bey okudu onu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o, e, festivalle ilgili sansür evet, evet, sansür ile ilgili çok evet. ilginç bir hikayeydi. Yani çok az kişi biliyordu. İlgi de gösteren dinleyicilerimiz oldu evet, soranlar evet. bunu. Bunu da hatırlatayım. Haldun Bey çok teşekkür ederiz ama çıkarken ne çalacağımız başka bir parçada öngördüm. E, İden muazzam bir iz parça isimlerini de buldu. Öyle İlk mi? çaldığımızın çok adını iyi. da buldu. E, doğru telaffuzunu bilmiyorum ama Hiteç Yafa olarak getirdi. Birinci parçanın adı buymuş. Şimdi aynı sizin getirdiğiniz o İstiklalin Sesi, e, müzisyenlerin den edindiğiniz albümden dördüncü parça Ayelet Çen galiba. Ayelet Çen Evet. Evet. Bu da ikinci parçamız oluyor. Vallahi çok Sokan önemli sesi, bir şey. Sokak sesi susmasın evet. diyelim hakikaten. Çok teşekkür ederiz Serdin Bey. Ben teşekkür Bey. ederim. Bir kez Başarılar daha diliyorum. Sağ olun. destek destek olmaya çağırıyorum. 0212 343 41 41. İnternetten de akikradio.com.tr destek olun butonuna basarak destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınlar.